Açık nimarlı. mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk ee, İzmir'den yine bir kayıtla beraber sizlerleyim. Ee, benim de bir süredir İzmir'de olmamla beraber böyle bir kent profili acaba çıkartabilir miyiz? Şehirde farklı alanlarda, farklı yaklaşımlara sahip olan mimarlarla e, hem mimarlık pratiğini hem de kente yaklaşımlarını konuşabilir miyiz diye böyle bir seriyi dizi halinde yapma fikri vardı. Ee, i̇ki, e, bu ikinci röportaj olmuş olacak. E, Noyan Vural'la beraberim. Noyan merhaba. Merhabalar. <gülüyor> teşekkür ederim beni misafir ettiğim için. Ben teşekkür ederim birlikte bu programı yapacağımız için. Harika. Tabii e, bu kayıt başlamadan önce e, biz bayağıdır konuşuyorduk <gülüyor> Noyan'la. Şimdi bir anda e, bir, e, böyle bir anda e, sohbeti kesip Hadi bunu kaydedelim dediğimiz bir andayız aslında. O yüzden normalde yaptığımız program diziminin biraz daha farklı bir haliyle karşılaşacaksınız. Bizim o sohbete kaldığımız yerden devam ediyormuş gibi devam edelim istiyorum ben. Aslında şeyi konuşuyorduk tam da kayda başlamadan önce. Mesleğin kendisinin ya da mimarın kendisinin yaptığı işin çok da bilinmediği... Den bahsediyorduk. Şimdi şöyle dinleyenler şunu da diyebilir ya olur mu işte her tarafta inşaatlar devam ediyor ee, kazalarından mega projelerine ödül alan yapılarından problem çıkartan yapılarına kadar aslında mimarlık ya da inşaat ya da gördüğümüz, çevre, e, gördüğümüz çevrenin biçimlenişi aslında çok önemli bir konu şu anda nasıl mimarın rolü bilinmiyor, gerçekten bilinmiyor mu falan diye böyle konuşurken sen çok e, kişisel bir şeyde anından bahsettin değil mi? Bir, bir üniversitede okuyan arkadaşını sorduğu soruyla başladı. Ha, ha. Arkadaşım direkt şey o zaman da öğrenci, o da öğrenci hatta iyi bir üniversitede öğrenci Ankara'da işte ha, nerede okuyorsun falan da işte mimarlık falan ya dedi o hangisi oluyor çizen mi yoksa hesabı yapan mı dedi. Yani adam hakikaten mimarlıkla alakalı mühendis ise mimarın nasıldaki farkı bilmiyor. Tabii ki de çok yakın disiplinler bunlar birbirinin içine geçmiş disiplinler hatta bence de çok da ayrı değiller, aynı küme içinde bulunuyorlar ama gene de bir baş, başkası birisinin, iyi bir üniversitede bir, genç bir birey hani eğitimli diye düşündüğümüz bir bireyin, mesleğin ana hatlarını bu kadar birbirinden ayıp edemememesi, aslında mimarların veyahut da gördüğümüz bütün yapılı çevrenin yaşadığı problemlerin temelinde oluşan sıkıntılardan, taşlardan bir tanesi. Hı hı. Ee, biz hep tartışıyoruz bunu yani bir bireysi olarak gelişir bir yapılık gördüğümüz görsel şey yoksa aslında bu kültürün bir parçasıdır. Tek başına saat mimar önemli bir aktördür ama bunu birleşenleri çok daha önemli. Biliyor musun şeyde Antalya Mimarlık Biyenli'nin hemen sonrasında ben sokak röportajları yapmıştım yine radyo için. Orada Cumhuriyet Meydanı var. Cumhuriyet Meydanı'nın köşesinde de bir posta kulübesi var. Tam da kulübenin baktığı yere Nilüfer Kozikoğlu'nun bir yerleştirmesi e, konmuştu ve baya bir süre orada kaldı. Ben de gittim e, posta ofisinde çalışan e, beyefendiyle röportaj yaparken o da şunu söyledi. Yani dedi yani mimarlar dedi işte kentsel mekanda bir şey bırakıyorlar. Tamam evet orada yazısı var ben bu yazıyı okudum vesaire ama mimarın ilk önce gelip kendini anlatması lazım aslında. Yani işinin ne olduğunu anlatmasından da önce gelip kendini anlatması gerekir dedi. O da aslında yani bir şekilde hem bir ihtiyaç dillendirmesi. Yani adam orada o ihtiyacı bunu öğrenme isteğini Seninle. dillendiriyor. Hem de bir şekilde bize de bir mesaj yani. Ee, bunun ne kadar aslında az konuşulduğunu e, gösteriyor bize. Belki biz yaptığımız şeyin ne olduğunu ki bunun da yani çok farklı biçimlerde yapma biçimleri var mimarlı. hani Ona çok kanıksadığımız için o meseleleri çok aklımıza gelmiyor bu. Ee, ama bu da sonunda e, mimar, müşteri yatırımcı, yüklenici Yatırım. E, ustaların becerisi. Evet aynen o meseleleri de beraberinde getiriyor ama yani, yani bir mimara neden ihtiyaç duyar kısır bir insan diye de sorulabilir o zaman. Yani sence neden ihtiyaç duyarsın? <gülüyor> ya aslında da. bununla ilgili çok fazla teoren var ve ben hı. hani de bunların haklı da bulurum. Hı. Çok da böyle mimar ve meslektaşlarımda bazen de bu, bu konuyla ilgili biraz sürtüşürüz ama yani birincisi var barınma ihtiyacını karşılamak için de yapılıyor bazı yapılar hı hı. çok normal olarak ekonomik şartlar anlatıyorsunuz. İkincisi de aslında siz her geçen gün geçmişe tarihi bugünden itibaren bazı izler bırakıyorsunuz. Hı hı. Bunlar mimari oluyor sanat oluyor, işte müzik oluyor, sinema oluyor hı hı. sanatın bütün dallarıyla alakalı ilişkili. Tabii bunları bir araya getiren etkenin ana şeyi kültür yani oradaki yaşam alışkanlıkları ilişkiler hı hı. ondan sonra bütünüyle yapılı çevrenin aslında şekillerin nasıl olacağını belirliyor. Sadece sat mimarın da kontrolünde değil. Yani buradaki ustanın becerisi, yüklenicinin hmm. bakış açısı, algısı, sonuç etkili yatırımcısı. Çünkü tarih boyunca her zaman için yapılı iyi çevre veyahut da günümüze kalmış, bizlerin hmm. büyük bir hayallıkla baktığı eserlerin hepsi erkle yani onu yaptıran adamla mimarın uyumlu çalışmasıyla, hmm. onu finanse eden gücün, vizyonunun mimarı yüzünüyle örtüşmesi ve o şekilde gelişmesiyle alakalı. Hı -hı. Hatta geçenlerde çok yaygın, geçenlerde miyim mi? Yani geçen yıllarda çok eleştirilen de bir reklam var. İşte bir ünlü bir müteahhit firmanın Hı -hı. projelere bakarken bu değil, bu hiç değil, Hı -hı. E, beni anlamıyorsunuz gibi. Belki o attığı projeler içerisinde dünya mimarlık tarihine iz bırakacak projelerden bir tanesi var. Evet. Fakat ona bakan göz onu o şekilde algılamadığı için ve kendi kafasındakini aradığı için Hı -hı. finanse ettiği yapı aslında kendi beğeni sözlerinden beğendiği yapı. Evet. Yani oradaki çok ince, siz dünyanın en güzel binası çizin, önüne koyun, ona bakıp bu ne dediği sürece siz aslında bir anda taca çıkıyorsunuz, Hı -hı. başka bir alana gidiyorsunuz yani evet. ve sizin hiçbir yükünüz kalmıyor. O yüzden gördüğümüz her yapı ve hatta yapıları yaparken koyduğumuz yönetmelikler bile aslında toplumun kültürü belirliyor o yasaları. Evet. Yani balkonu kapatma isteği bizim Yönetmeli yazılarının balkon kapatılamaz diye koyuyor. Çünkü Hı -hı. biz aslında yaşam olarak şu olarak bu tipçelere meraklıyız ve o yasa dünyanın belki hiçbir diyor, bir tek bize ait örnek. Hı -hı. Yani çok bilinen bir örnek olduğu için veriyorum. O yönetmelikler de bizlerin alışkanlıkları, bizlerin uyanıklıkları veya vesaireleriyle de şekilleniyor. Hı -hı. Ülke o yüzden şey, yapılı çevrenin hepsi aslında bu bunların hepsinin birleşenleriyle oluşuyor. İmar da bu şeyde şekilleniyor çünkü. Bu, bu, bunu, bunu öğreniyor. Bu, bu, bu, bu Ahlaki şekli, bakış açısı da böyle şekilleniyor. Yeteneğinden ziyade. Çünkü o bütün o var olan durumun içerisinde kendini var etmek zorunda. Tabii ekonomik olarak varlığını sürdürebilmesi için evet. o beklentire cevap verecek bir strateji beliriyor. Bunu da hak olarak görüyor. O yüzden hani... Evet. Bizim şikayet ettiğimiz, beğendiğimiz ya da beğenmediğimiz aslında her şey bu toplumun uzantısının bir parçası. Yani bu toplumun kültürünün bir parçası. Biz neyse o olarak yansıyor. Peki yani o zaman yani şöyle diyelim, çok büyük bir yatırımcının bakış açısı, belki binlerin, on binlerin ve bu yapılmış olan yapının kendi bilinenin yaygınlaşmasıyla da milyonların hayatını etkilerken aslında bir küçük yatırımcının, yani kendine bir ev yaptıracak olan birinin de bakış açısı... Benzer, o, yani küçültülmüş ölçekte ama aynı benzer şekilde işliyor o durumda da. yani şimdi Değil tabii, tabii aslında tarih boyunca bakın mesela bundan 500'u önce yapılmış günümüzde Hı. kalan konut da var, evet. günümüzde kalan müzeler de var, müzelerimizde evet. saraylar da var. Yani ve yıkılanları da var. Hı. Kütü olup, harap olup kullanılmayan zaman içerisinde eriyip gidenler de var. Hı. Bizim klasik olarak adlandırdığımız eserlerde öyle zaten. Hı. Hı. Hani yapıldıkları dönem için çok genetli, çok iyi. Günümüzün klasik anlayışı çok yalnız zaten. Hı -hı. Klasik hasar Hı -hı. eskiye benzetme heyecanı o yüzden evet. hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü biz bundan 600 yıl öncesinin binalarına özen, özenmeye çalışarak ve yapmaya çalışarak klasik veya geçmişimize sahip çıktığımızın iddiasında bulunuyoruz. Halbuki o zamanın bakış açısı o dönem için yapılabilecek en iyi binaları, en güzelini yapmak Yani sizin sahip çıkmaya çalıştığınız şeyler gerçekten kulturuza sahip çıkmaktan bahsediyorsanız Hı -hı. bakış açınıza sahip çıkmanız gerekiyor O dönemki yapılan şartlar neydi? Onlar hangi ilkelerle yapıldı ve tasarlandı? Hangi ilişkilerle yapıldı? Hangi ilkelerle tasarlandı? Hı -hı. Yani Mimar yaşamış en yenikçi tasarımcılardan birisi. falan yaşadığı döneme ait hiçbir şey yok. Kendini bile tekrarlamadı yaptığı binalarda. Ama tabii ki de o dönemin yapım teknolojisi günümüzdeki gibi gelişmiyordu. Yani o dönem 100 yıllık bir yapım teknolojisinin ilerlemesi günümüzde 5 yılda tamamlanıyor. <gülüyor> Fakat o, o da iyi bile iş Hiçbir binada kendini tekrarlamamışken yani ve o dönemde yapılan binalarıyla kıyasladığınız zaman çok geniş, çok daha güzel. Yani bugün yaşasa şimdikini çok ötesinde bir şey yapmayı hayal ederek yapacakmıştı. İşte o zaman zaten Mimar ve veyahut günümüze kalmış olarak bizim tırnak içinde ta, klasik eser diye tanımladığımız eserler, günümüzde de bundan 600 yıl sonrasında, 500 yıl sonrasında, sonrasında klasik eserleri tasarlanıyor ve yapılıyor ve biz onlara vay be adamlar neler yapıyor diye Hı -hı. korkuyoruz. Peki bu bakış açısı <gülüyor> işinden e, tekrar hani şu soruya geri dönersek mesela işte bahsi geçtiği için diyorum ya mimar sen ki o dönem içerisinde ne yapmışsa Hı -hı. Ya, ne ortaya koymuşsa ya da bugünden geleceğin klasiklerini inşa edenler ya da Hı -hı. mimarlık tarihinin parçası olan delikli yapıları inşa edenler neyi nasıl tercih ediyorlar ve nasıl bir değer koyuyorlarsa bu e, sıradan bir insan için onun tercihlerinde ya da ya istersen küçük çaplı bir yatırımcı da ya istersen büyük çaplı bir yatırımcı da onun bir anlamda müteahhiti değil de e, mimarlık meslek erbabını yani mimarı tercih etmesi yani neden ge yani gerekli demek istemiyorum şimdi doğru kelimeyi de bulamadım gerekli denebilir önemli denebilir ...ne fark ettirir evet, denilebilir. Yani, yani mimar... E, ne de ihtiyaç Evet yani, ne, evet, yani mi, mimar böyle kendinden... ...kendi kendine... ...kıymetli bir şey... E, ...biz öyle dillendirmeye meraklıyız bazen... ...yani meslekten olan insanlar... Hmm. ...her şeyin çözümü mimarmış gibi... ...işte hmm. kentsel problemleri de... ...tasarım çözer... Ee, ne bileyim ben sağlıkla ilgili durumu da ki yani modernizmin kendisi de böyle konumlandırıyor değil mi? Yani, yani bazı şeyleri mimarlık ve tasarımla çözebileceğine ait. Evet. Yani bunlarla ilgili çok e, hani e, değişmez gerçekmiş gibi bizim öğrendiğimiz şeyler var ama yani hiç mimarlık alanından olmayan biri için bunu söylemeye çalışırsa bir mimar neden mimarı tercih etmeli ki? Yani tercih et, en azından onunla bir oturup neden bir şey tartışmalı ki bir insan? Yani temelinde şu var, günümüzde de işte çok yaygın olarak zaten inşaat sektörü ilerliyor ve gelişiyor. E, rekabetin bu kadar fazla olduğu e, ve insanların artık kendini bir yandan bir şikayet etsek de aslında mimara niye bu kadar ihtiyaç var noktasında tükettiğiyle övünüyor insanlar, tüketiyle kendini kalmıyor Bunu ben eleştiriyorum aslında. Hı -hı. Yani giydiği pantolonla, giydiği ayakkabıyla, e, bu heyecanlarla tüketiyor aslında tasarımda, da o şekilde var, var oluyor. Hmm. Kullandığı telefonla, cep telefonuyla tanınıyor adamken. Hmm. Ve artık iyi tasarlanmış, iyi yapılmış bir ürün her zaman için bir üretildiği değerin üstünde bir değerle satın alınıyor. Hmm. Yani kalitesini arttırmış oluyorsunuz ve bunun için maliyetini çok fazla arttırmanızı da gerek yok. Doğru yerde doğru kararları vermiş çalışan. Ve bugünün değil, bundan 5 yıl sonrasına da, 10 yıl sonrasında, 20 yıl sonrasına da hizmet verebilecek profilde bir bina tasarladığınız zaman hani diyor, en kötü beton harma bina mümkün, 50-60 yıl zaten, tasarladığı zaman bu ticari olarak bir kere ciddi bir kazanç sağlıyor. Yani iyi tasarlanmış, iyi kurbulanmış, çünkü maliyetleri bunların zaten birbirine çok yüzde %5-10 fark eder. Fakat satış değerlerini yükseltiğinizde çok fark ediyor, çünkü Hı -hı. bir ürün gerçekten e, kullanışlıysa ve sürdürülebilir bir ürün ve çevresine de aynı şekilde doğal ve e, sosyal olarak da katkı sağlıyorsa değerli oluyor. <gülüyor> ve bunu da ancak bu iş için kafa yormuş, eğitim almış kişilerle yapıp işte, ilerleyebiliyorsunuz. Yani yatırımcı ve penceresinden bakarsak ve gerçekten sadece parasal ve ticari olarak bakarsak bunun değerini zaten yükseltmek için bu kriterleri sağlamanız lazım ve bunu da kalkıp meslek dışında olan bir insanların yapıp önermesi çok zor gerçekleşme gerçekten iyiyse ve başarılıysa mimar bir proje bundan 50 yıl sonra 100 yıl sonra hatta 300 yıl sonrasına da kalabiliyor çünkü bir artık o kültürün bir parçası haline geliyor İnsanlar orada mutlu oluyor baktıkları zaman heyecan diyorlar o kentin simgesi haline geliyor hafızalar da o şekilde kalıyor görsel olarak ve bir değer olarak kalıyor hı. devam ediyor aslında bunları yapmak çok maliyetli işler değil yani şöyle şimdi sana anlattıkça insan yandan evet. şunu da düşünüyor. Ee, şimdi belki e, dinleyenler bazen eleştiriliyor çünkü işte çok fazla yatırım, para ya da ekonomi odaklı oluyor deniyor bazen mimarlık konuşmaları. Evet. Ama e, işte o yine mesleğin kendisinden daha fazla kendisine atfedilen bir meseleden dolayı o şaşırma ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Çünkü mimarlık zaten öncelikle politik ekonomik bir mesele. Yani e, isterseniz sosyal mimarlık vuruşu. Yani e, gerçekten e, kâramıcı gütmeyen ve doğrudan e, sosyal fayda üreten bir mimarlık yaratmaya çalışıyorum. Hem biçimsel olarak hı hı. hem de örgütsel olarak. Hı hı. E, çünkü yani mimarlığın kendisi sadece bir çizim değil. O çizimin çizim halinden yapılı bir şeye gelmesi arası da bir organizasyonel bir durum. Bütün o sürecin tasarlanması önemli. O yüzden de isterseniz sosyal mimari yani sosyal e, fayda e, üretme odağı daha büyük, daha kuvvetli olan mimarlık kuruşu, isterseniz yatırım odaklı bir mimarlık kuruluşu. Aslında bu iş doğrudan politik ve ekonomik bir şey. Ve o politik ekonomik e, sistemin e, işte mimar, işveren, kullanıcı, kent, e, ne bileyim, bunun gibi ya da yüklenici vesaire gibi karakterler arasında kurduğu ilişkinin niteliğe aslında çevremizdeki yapılı çevreyi belirliyor. Yani bir belediye mimarı nasıl iş verir? Mimarlı kurduğu diyalog nedir? Sıradan bir insanın, bir karakterin, normal bir vatandaşın bir mimarla kurduğu ya da kentsel mekanla ve o kentsel mekanı yönetmekle mesul olan işte belediyeyle kurduğu ilişki nedir? Ve onlar birbirleriyle nasıl bilgi alışverişinde bulunan? Bunların hepsi aslında Yapılı çevre dediğimiz şeyi oluşturuyor. Ve o yüzden e, doğal olarak bu tartışmalar hep ekonomik ve politika içerikli oluyor. Bunlardan bir tanesini dışarıda bıraktığınız zaman her zaman eksik bir şeyden bahsetmiş oluyorsunuz. Ve bu gözden kaçıyor. Şuna bağlayacağım buradan da. Mesela biraz önce şeyden bahsettin, İşte mimar, mimarın e, kendinden talep edilen duruma katacağı şeyler var. Ve o katkısı yani kendinden ekonomik ve politik olan beklentilerin ötesinde koyacağı şeyler onu tarihsel olarak da daha kalıcılığa götürüyor. Ya da nefret edilmesine de tabii, sebep tabii. olabiliyor yani bu bir iki taraflı. Aynen öyle. E, ve e, o ilişkiden mesela bahsetmek belki yerinde olabilir. Yani bu mimarın koyduğu o değerin ...pek bilinmemesi... ...fark edilmemesi... ...fark edilmemesi ve değer verilmemesi... ...ya da fark edilip göz ardı edilme alışkanlığı... ...o evet. da önemli... ...yani e, hakkını teslim etme diye bir kısım Hı -hı. var... Hı -hı. E, ...genelde o biraz da... ...hani göz ardı edilebilir... Hı -hı. ...öyledir zaten... Yani ...adam bir şey yaptırır... Hı -hı. ...arkadaşı gelir... ...abi ne güzel olmuş burası da... İşte, Bizim mimara şey ben söyledim de hı hı. üzgün yaptılar adam kafayı abi burası kötü olmuşlar. Bizim mimar 50 kere söyledim gitti bunu yaptılar. Yani bizim <gülüyor> meslekte de öyle genel olarak aslında. Sen meslekte değil insanların iyi olanı paylaşma, kötü olanı da başkasının üstüne. yıkma refleksi zaten olan hı hı. durum. O yüzden ben burada ana olarak mimarı ve da işte yüklenici veya da müşteri gibi şey neyse biz bu beş altı tane birleşen bir araya geliyoruz ve bir eser meydana getiriyoruz ve oradaki süreçlerde hepimizin belli sorumlulukları var. Evet. Bu, bu bulunacağımız alanlar var. Özle Ben bazı müşterilerimle gece gündüz irtibatta halinde oluyoruz. Bazılarıyla kalkmış verenlerimle onları şey, çok da gönüden yapıyoruz bunu ve keyif Bazıları yani mektuplaşıyorsun. Mekt mekt evet, bazı var öyle <gülüyor> diyaloglar mektup <gülüyor> yazıyor. Ben ona yazacağım falan. Bu aradaki ama o süreçlerden sonra artık Hani nasıl diyeyim, e sevgi saygıdan da oluyor. Evet. Çünkü ortaya çıkan ürün iyi olduğu sürece herkes mutlu oldu. Yaşıyor, yaşıyorken de son, şu bu değerlendirmek için satsa evet. da ondan da mutlu olacak. Evet. Ama yani yaşamaktan da mutlu olan çok insan oluyor. Evet. Ve bu süreç aslında hepimizin birlikte bazılarıyla bu ilişkiyi kuramadığımız zaman ortada kopup gidiyor zaten. Projede evet. de yarım kalıyor bakın. Yani sadece şey, bir şeyi finallemek, o 2-3 yıllık bir periyot aslında bu. Evet onu finalleme geliyor. Tamamıyla birlikte birbirini anlamakla da çok alakalı. Bazı işverenlerime veya müşterilerime veya arkada artık dostlarımızla diyeyim çok daha iyi anlaşıp iyi sonuçlar alıyoruz. Onlar da mutlu oluyor. Ben de mutlu oluyorum çıkan eserden. Bazı da de yollarımızı ayırıyoruz. Hani bu bu sadece bireysel olarak sizin değil, onların da sizi anlaması onların da özverisi, onların da becerisi aslında bu. Onlar da yatırımcı olarak bu işi nasıl yöneteceklerini bilmeseler veyahut da o konuda Bizlerle doğru iletişim kurmasa da zaten ürün de kötü oluyor. Ee, o yüzden gördüğünüz bütün yapılan çevre yani bazı eserler hakikaten küçük de olsa, bazıları büyük de olsa, bu bunu şeye benzetiyorum... Yani e, her şey bir araya geliyor, doğru şeyler bir araya geliyor ve başarı oluşuyor. Hani iyi bir yemeği bile <gülüyor> örneğin İzmir'de kaç tane restoranda yersiniz? Hı hı. İşte iyi bir müziği bile birçok bara var, birçok dinleyebileceğiniz var ama iki üç tane güzel yer çalar. Mimarlık da böyle aslında, iyi mimarlık da yani o mekanın konumu nasıl? Bir güzel bir restoranda veyahut da müzik çalan yerde müşteri profili, o mekanın konumu, orayı işleten kişinin bakış açısı, vizyonu, detayı, heyecanı, o bütün o mekana yayılıyor. Yani biz de öyleyiz aslında. Yani bu iletişimler ve insanlar bir araya gelince ancak o eserler e, yaratılıyor. Şey. Bir, bir yönü var bütün konuştuğumuz içerisinde bahsederken ama bahsettiğin kişi yani bütün o iyi müziğin peşinden koşan, iyi yemeği tercih eden evet. ve onun hakkını veren kişi bu meseleyi aslında talep, talep Yani Kimse bunun peşinden koşmazsa o zaman belli restoranların ya da barların o nitelikte işi sunma çabaları da ortada olmaz. Çünkü bunu mimarlaya tercüme ettiğimiz zaman eğer e, nitelikli ya da kendin, kendi beklentisinden daha fazlasını e, bir şekilde kendi oluşturduğu görgü ve beklenti alanının içerisinden tartışmaya açarak bir karakterle yaratmaya çaba göstermezse insanlar ya da bir karakterle oturup daha da fazlasını ortaya koyabileceğini düşünmezse ya da bilmezse o zaman mimarların da kendisinin ayrışmak ya da daha fazlasını vermek gibi bir çabaları da heyecanlarda kalmayabilir. kalmayabilir. Yani Biresi olarak sürdürebilir içinde tabii, bunu ama. <gülüyor> bu genel bir kültür yani şöyle diyeyim genel kültür manasında değil yani yaygın, paylaşılır, beklenti haline gelmiş olan bir şey oluşturmaz toplumsuz olarak. E bu sonuç olarak da yani yapılı çevrenin biçimlenişini aslında belirliyor. Yani aslında burada Mimar olmayanlara da belki daha fazla Sorumlu. sorumluluk düşüyor evet, evet. çünkü yine bunu büyüsünü silelim. Mimar da sonuç olarak bir meslek adamı. Evet. Yani bu kadar aslında. Evet. Yani kendine roller biçebilir, kendine biçtiği roldür zaten mimarlık olan şeyde. Ama yani herkes yunik herkes biricik bir şekilde kendine üstün güzel roller de tercih edebilir bir mimar olarak. Yani senin peşinden birisi olarak evet. konuştuğun şeyler olabilir. Ama Genelde bakıldığında mimarlık da bir meslek sadece. Mesela peki. Şöyle sorayım soruyu. Çünkü... Ben başka bir şey... Neyse, <gülüyor> evet, evet, evet. Şöyle bir şey geliyor aklıma. ya yani Mimarın üstüne zaten gereğinden fazla bir şey yükleniyor. Hı -hı. Yani ben bazı meslektaşlarımız sadece... Tamam abi sen ne istersen ben yaparım. Yapan adamı suçlayamazsın. Hı -hı. Bundan dolayı mesleğin dışına itemezsin. Yani genel Hı -hı. olarak böyle hani mimarın posta koyması... Hayır kardeşim bunu yapanlar var. Çok saygı duyuyorum ama... Hı -hı. Yapmayan adama bir şey diyemiyorum belli bir noktada. Çünkü bu bir ticari ilişki. Evet. Ve... <gülüyor> Herkes de böyle bir şey yapmak zorunda değil yani meskeye bunu e, affetmek biraz haksızlık. Hı hı. Çünkü ben bir ünlü bir sanatçının konsernine gitmiştim. Ay nerede peçetenin üstüne yazıp ne şarkı isteniyorsa bunu söyleyecek durumdaydı. Hı hı. Ve bunu yapan hani ne para pula ihtiyacı var, hı hı. ne şanına şöhrete ihtiyacı var. Ama öyle davranıyordu. Hı hı. Bir futbolcu bir takıma %3, %2 daha fazla veren bir takımın hemen forması çıkartıyor, diğerine girip şey yapıyor ve bunu da profesyonellik adında satıyor adam. Hı hı. Ki bence profesyonellik değil, hayatta hı hı. başka bir şey değil ama bunu da bu şekilde satıyor. Şimdi bunu bir meslektaşımız yaptığı zaman bizler sadece sözlü olarak eleştirebiliriz hı hı. ya da yanlıştı diyebiliriz ama adam sonuç itibar hayatına devam ettirmek zorunda. Faturalarını, ihtiyaçlarının evet. bedellerini karşılamak zorunda. Bundan dolayı satıp suçlayamazsınız. Hı hı. Öbür türlü sadece bireysel olarak bunun mücadelesini veren insanların neler kaybettiğini bir düşünün. Hı -hı. O, o, bu, yani nasıl bir hayatı, nasıl bir ekonomik güç olanakları kaybettiğini düşünün. Bir de stratejisini bunun dışında insanlar ne isterse ben onu yaparım. Hı -hı. Buna, e, şekilde. Yani bu şuna beniyor, siz bir restorana gidiyorsunuz, ne isterseniz da bunu getiriyor size yemek Hı -hı. olarak. Bunu da yapan var ya da sadece hayır burası özel bir yerde biz bunları yapıyoruz, bunu almak için gelirsin de bunun bedeni ödersinler var. Hı -hı. Yani bu biraz da onunla alakalı. Peki e, Noyan Vural mimar olarak neyle uğraşır? <gülüyor> Kaç kişi burada? Hızlıca onları da şey <gülüyor> yapabiliriz. Hemen vaktimiz oluyor. Evet, yani Noyan anladım. Vural mimarlık 2007'de kuruldu. Biz e, ondan önce ben ikişer yıl e, model adlı Yalçın, Kezer ve iki yıl Adnan Turan'la birlikte hı hı. çalıştım. Usta çırak ilişkisiyle gelişti. İlişkimiz hı hı. hala da da bu sürer yani devamlı olarak bir iletişim halindeyiz. Çok da şey öğrendim onlardan. Sonra 2007 yılında artık kendimiz yol alalım diye düşündük. 8 kişilik bir ofisi, yani 8 farklı disiplinden, inşaat mühendisi, mimar, iç mimar <gülüyor> şeklinde. Geçmişten işimize yaran bölümleri alıp, günümüzün alışkanlıklarının ne olabileceğini üzerine kafa yorup, ondan sonra stratejiler ve tasarımları gerçekleştiriyoruz. Hiçbir şeyi farklı söylemek için söylemiyoruz ama arkasında gerçekten... Bizim inandığımız ve farklıştığımızı düşündüğümüz nokta varsa bunu çekinmeden söylüyoruz. Böyle söyleyeyim. Böylelikle geçmişten referans alan işimize gerçekten yarayan alışkanlıkları devam ettiren ama günümüzün değişimine adapte olarak ihtiyaçlarına ve fonksiyonlarına adapte olarak değişen ve değişebilecek olanların üzerine tasarımlarımızı geliştiriyoruz. Ben benim sizin ofisle karşılaşmam İzmir'de kim? ilginç işler yapıyor diye yaptığım araştırmalar sırasında web sitesine denk gelmem <gülüyor> evet, ne oldu. bize. Onun da öyle bağlantıya geçmiştik aslında evet. e, Noyan'la. Evet. E, o web sitesini de söyleyelim çünkü e, yani tarif edilen şeyler ya da bunları merak, söylüyor evet, ve yapıyor? Ederim. Çünkü görsel olarak görmeden evet. algılamak ve hissetmek Hı -hı. zor oluyor. Noyanvura.com çok Hı -hı. basit. İsmin ve soy ismim noyanmural.com adresinden herkes bize yaptığımız işlerin bir kısmını daha güncellemedik, biraz daha güncelleyeceğiz inşallah. Hı hı. E, belli belli düzeltmeler üzerine çalışıyoruz ama e, son 5 yıl içerisinde 4 e, yıl içerisinde, yok 7 yıl içerisinde 7 bayağı 7 <gülüyor> yıl olmuş. Son 7 yıl içerisinde, 6 yıl içerisinde yaptığımız e, projeleri görüp değerlendirebilme şansları var. Ben teşekkür ediyorum sana. Şöyle bir program olsun istedim özellikle. Yani bir ofisi konuşmaktan daha öte, o ofisin aslında Düşünsel alt kurgulayan mimarla e, kenti mimarlık pratiğini biraz konuşalım istedim özellikle çünkü merak edenler ne iş yapıldığını merak edenler çok çeşitli şekil, farklı şekillerde size ulaşıp bilgi alabilirler zaten tabii ki ben tabii. vakit ayırdığınız için teşekkür ederim ben çok teşekkür ederim çok keyifliydi sağ ol. Açık mimarlık. ...mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar... ...Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı... ...Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.